ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استق الحديث كلام الله وخير الهدية هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مختثاتها وكل مختثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده ترم كارديش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله السلام ورحمة وبركاته üzerinize olsun. Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri Esma-ül Hüsna derslerimize devam ediyoruz. Bugün itibariyle alacağımız isimler El-Kuddus, el Subuh, El-Hamid ve El-Mecid isimleri. Allah Azze ve Celle El-Kuddus, Allah Azze ve Celle'nin El-Kuddus ismi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde gelmiştir. Allah Azze ve Celle... Haşr suresi 23. ayet-i kerimesinde vallahu lazi la ilaha illa huvel melikul kudus Ve yine Cuma suresi 1. ayet-i kerimesinde Allah azze ve celle yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard el melikul kudus kud el aziz hakim buyurarak Allah azze ve celle burada el kudus ismini zikretmiştir es ismi ise Allah El-Kuddus, es Subuhdur es ismi ise e, sünnette geliyor. E, Sahih-i Müslim'de müminlerin annesi Aişe radıyallahu anhadan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rükusunda ve e, secdelerinde Subuhun sübbuhun Kuddus'un, Rabbul ruh derdi. Yani Meneklerin ve Cebrail'in Rabbi olan Allah, subuh ve Kuddustur. Ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste subuh ve El-Kuddus ismini birlikte e, zikretmiş. Yani burada tesbih ve takdis vardır. Tesbih nedir? Allah Azze ve Celle'yi tesbih etme ve yine Allah Azze ve Celle'yi takdis etme, övme vardır. Bu şekilde meneklerin Allah Azze ve Celle'yi takdis etmesiyle alakalı Bakara suresi 30. ayet-i kerimede وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِهَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ Ya Rabbi biz seni tesbih ediyor, hamd ile tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz, övüyoruz demişlerdir. Kardeşlerim es ve el kuddus isimleri Allah Azze ve Celle'nin iki ismi Allah Azze ve Celle'yi her türlü Noksan sıfatlardan, noksanlıktan ve her türlü kusurdan tenzih etmeyi gerektir. Ve Allah Azze ve Celle'nin bununla alakalı kemalini zedeleyecek veya kemaline zıt olan her şeyi ne yapmaktır? Bertaraf etmektir tıpkı mesela Allah azze ve celle'nin işte uyku tutması veya uykulu hali, bir şeyde zorlanması veya bir çocuk edinmesi veya bir eş edinmesi gibi veya bir e, mahluka benzemesi veya mahlukun Allah azze ve celle'ye benzemesi gibi her türlü şeyden Allah azze ve celle münezzehtir. Çünkü Şura suresi 11'de Allah azze ve celle leyse kemislihi şeyun hiçbir şey Allah'ın bir benzeri olamaz Allah her şeyi işiten her şeyi hakkıyla görendir buyurmuştur Allah Azze ve Celle demek ki kardeşlerim burada ne vardır bir tenzih etme vardır Allah Azze ve Celle yani her türlü kusurdan her türlü noksanlıktan Allah Azze ve Celle'yi tenzih edip onu takdis etme yani yüce vardır vardır esubbuh El-Kuddus isimleri de bunlara e, delalettir. Allah Azze ve Celle'nin tenzih edilmesi e, iki çeşittir. Bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin kemal sıfatlarının e, bunu yok eden her şey Allah Azze ve Celle nedir? Bundan e, münezzehtir. Allah Azze ve Celle kemal ilmiyle ve kemal kudretle e, vasfedilmiştir. Yani bu ne demektir? Allah Azze ve Celle unutmadan ve her türlü gafletten beridir Sübhanahu ve Teala. Yine Allah Azze ve Celle her türlü acziyetten, her türlü yorulmadan ve her türlü sıkıntıdan, zorluktan nedir? Beridir. Çünkü Allah Azze ve Celle e, kamil, olgun hayatla sıfatlandırılmıştır. Yani bu da ne demektir? Allah Azze ve Celle'nin ölüm ya da unutma ya da uyuklama gibi bir durumu yoktur. subhanahu ve Teala fehu hayyun la yamut Azze ve Celle diridir ve asla asla ve asla ölüm ona gelmeyecektir. Ve yine Allah Azze ve Celle adaletle ve tam bir zenginlikle yani hiçbir şeye ihtiyaç olmama ile sıfatlanmıştır ya da bu ne demektir? Allah Azze ve Celle'ye zulüm yapılamaz. Asla ve asla onun zalim olduğu haşa zulüm gibi bir sıfatı Allah Azze ve Celle'nin yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle adalettidir, adildir ve hiçbir şekilde ne olursa olsun hiçbir yaratığa, hiçbir kuluna ihtiyacı yoktur. Çünkü o tam bir zenginlikle zengindir Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine Allah Azze ve Celle tam bir hikmet ve Rahmetle mevsuftur, sıfatlanmıştır. Bu da nedir? Her türlü abesle ya da başka bir şeyle Allah Azze ve Celle asla ve asla sıfatlanamaz. Ve yine Allah Azze ve Celle hikmeti gereğince ne yapar? Şeriat koyar, rahmeti gereğince kanunlar koyar. Ve buna zıt olan hiçbir şeyle Allah Azze ve Celle sıfatlanamaz. İşte bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin es subh ve El-Kuddûs ismine alakalı. Manalardır. Yani tam kemal sıfatlara sahiptir. Bunun zıttı ne varsa hepsini biz Allah Azze ve Celle'de ne yapıyoruz? Tenzih ediyoruz. Allah ilim sahibidir. Hiçbir şekilde cehalet, cahillik nedir? Allah Azze ve Celle'nin sıfatı olamaz. Allah Azze ve Celle adalet sahibidir. Hiçbir şekilde zulüm Allah Azze ve Celle'nin nedir? Sıfatı asla ve asla Olamaz. İkincisi kardeşlerim, tenzih etmeyle alakalı, el El-Kuddus ismiyle alakalı, Allah Azze ve Celle hiçbir yaratığına, mahlukata benzemez. Bundan tenzih edilir Allah Subhanahu ve Teala. Yine e, mahlukat, yaratılmışlar, ne kadar yüce olursa olsun, ne kadar şerefli olursa olsun, yani, varabilecek makam mevki ne kadar yüce olursa olsun hiçbir şekilde Allah azze ve Celle'nin kibar ismi vardır. Hiçbir şeyi, her şeyi yoktan var eden, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Allah azze ve celle nedir? Hiçbir şekilde ne olursa olsun hiçbir kulu Allah azze ve celle'ye benzeyemez e, şeklinde tenzih edilir Allah subhanahu e, ve teala. Demek ki kardeşlerim burada tesbih ve takdis dediğimiz zaman ne anlaşılması gerekir? Es ve yani Allah Azze ve Celle her türlü kötü sıfatlardan, kötü isimlerden münezzehtir Allah Subhanahu e, ve Teala. Şeyhül İslam İbni Teymiye Rahimuhullah diyor ki bununla alakalı yani Allah Azze ve Celle'yi tesbih etme nedir? onun her türlü kusurdan ve kötülükten beri olmasını gerektirmektedir. Ve yine övülmesi gereken her şeyin nedir? Ee, layıkı olan, layıkıyla övülendir Allah Subhanahu ve Teala. Bununla da alakalı işte tahmid dediğimiz, elhamdülillah demek, tekbir dediğimiz, Allahu akber ve tevhid dediğimiz, la ilahe illallah nedir? Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'ye karşı yapılan övgülerdir. Ve yine kardeşlerim muattıla dediğimiz ve e, muattıla biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin neredeyse tüm sıfatlarını inkar eden bir e, mezheptir. Ve bununla alakalı da nedir? Güya onlar e, Allah Azze ve Celle'yi tesbih etme ya da Allah Azze ve Celle'yi tenzih etme adına e, bu isimlerin birçok hakikatini ne yapmışlardır? İnkar. E, rah gitmişlerdir. Bununla da kendilerinin Allah Azze ve Celle'yi tesbih ettiklerini yani her türlü noksanlıktan güya kendi akıllarınca hevalarına göre görüşlerine göre Allah Azze ve Celle'yi her türlü noksanlıktan e, tenzih ettiklerini söylemişler ve böylelikle de dalalete sapıklığa düşmüşlerdir. İbn-i Recep e, Rahimullah Allah Azze ve Celle'nin fe sebbih bi hamdi rabbike, rabbinin, e, Rabbini hamd ile tesbih et e, manasını söylerken Hacurat Suresi 98. ayeti kerimesinde yani Allah Azze ve Celle kendisini ne ile övdüyse sen de ne yap? Onunla öv diye söylemiştir İbn-i Recep e, Rahimahullah. Yani mesela Mu'tezile'nin dediği gibi onlar aslında Allah Azze ve Celle'yi tesbih etmemişler. Aksine ne yapmışlardır? Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatlarını inkar etmişlerdir. Yok e, saymışlardır. Ve burada İbn-i Recep e, Rahimahullah'ın e, söylediği her tesbih aslında nedir? E, Allah Azze ve Celle'yi övücü Değildir. Yani onu her şeyi her türlü noksanlıktan tenzih etme adına yapılan her şey övülen bir şey e, değildir. Çünkü biraz önce dediğimiz gibi onların işte güya Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını veya Allah Azze ve Celle'yi e, her türlü noksanlıktan tenzih etme adına yaptıkları şey tamamen nedir? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar etmektir, manaların içini boşaltmaktır. Ne demişlerdir? İşte Allah alimdir. Ama Allah ilim sahibi değildir demişlerdir. Çünkü alim olma nedir? Her şeyi bilmeyi gerektirir. Onlar alim ismini kabul etmiş ama her şeyi bilir dememişlerdir. Bu da nedir? Güya Allah Azze ve Celle'yi tenzih etme adına o sıfatları ne yapmışlardır? İptal etmişlerdir. O yüzden Allah Azze ve Celle kendisini ne yapmıştır? Bir tür şeylerden tenzih etmiştir. Ve diyor ki, Rabbi Rabbike Rabbil izzeti Allah Azze ve Celle nedir? Onların ettiklerinden belidir. Yücedir, tenzih edilmiştir. Ve selamun alel murselin. O e, peygamberlere selam olsun ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Demek ki burada kardeşlerim e, Allah Azze ve Celle kendi nefsini o mahlukatın e, o insanların yaptıkları şeyden kendi nefsini tenzih etmişlerdir ve Peygamberlere selam göndermiştir. O Peygamberlere selam olsun. Çünkü nedir? Allah Azze ve Celle hakkında gerektiği gibi onu her türlü noksanlıktan ve sıfat e, neyden kusurdan tenzih ettikleri e, için. Demek ki kardeşlerim kitap ve sünnette e, Allah Azze ve Celle kendi nefsini ne tür şeylerden tenzih etti ise ve yine Peygamber aleyhissalatu vesselam sünnetinde Allah Azze ve Celle'yi ne tür noktanlıklardan, kusurlardan tenzih etmişse nedir? O şekilde iman edilmesi gerekmektedir. Bu konudaki selefimizin yolundan gitmek gerekir kardeşlerim. Evet, çünkü... Tesbihle alakalı gelen bazı rivayetler var. Allah azze ve celle'yi tesbih etmeyle alakalı Sahih Buhari'de gelen ve en son rivayetinde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kelimetani hafifetani alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan Rahman, subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi'l azim. İki kelime vardır ki lisana dile çok hafif, mizanda çok ağır, rahmana ise çok sevgilidir. Çok sever. Onlar nedir? Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Hamd ile Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih ederiz ve yüce olan Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih ederiz şeklindedir. Yine kardeşlerin bütün mahlukatın duası, salatı da bu şekildedir. Allah Azze ve Celle İsra suresi 44. ayeti kerimesinde Tusebbihu lehu seb'u vel ardu Yedi gökte olanlar ve yerde olanlar hepsini yaparlar Allah Azze ve Celle'yi tesbih ederler. Ve men fi göklerde ve yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. Ve in min şey'in illa yusbihu Olan ne varsa yani bütün mahlukat ne yapar? Allah azze ve celal hamd ile tesbih eder. Velakin la tafkahuna tesbiha. Fakat siz onların tesbihini ne yapamazsınız, anlayamazsınız. Innahu kana haliman. Allah halimdir, Gafurdur buyurmuştur. Ve yine bununla insanlar rızıklandırılır. Çünkü Abdullah ibn Amr ibn-i As radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nuh aleyhisselamın ölüm anında oğluna söylediği şu söz diyor ki Ey oğlum ben sana la ilahe illallah demeni emrederim diyor. Çünkü yedi gök ve yerler, yedi yer çayet bir mizanın bir kefesine, kefesine konsa, La ilahe illallah da bir kefiğe konsa, muhakkak La ilahe illallah kelimesi ağır basardı. Yine yedi gök ve yedi yer, bir e, uçsuz bucaksız bir çember olsalar, muhakkak ki onları La ilahe illallah, Subhanallah ve bihamdihi ne yapardı? Onları kırardı diyor. Çünkü o her şeyin, Duası salatı duasıdır ve mahlukat bununla rızıklandırılır buyurmuştur ee, gelen rivayette Allah Azze ve Celle bizi hamd ile tesbih eden kullarından eylesin kardeşlerim Ve Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına olduğu gibi hakikatiyle Kur'an ve sünnette geldiği gibi tenzih eden, iman eden kullarından eylesin.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 ''Entumul O, ilâllâh, vallâhu huvel ganiyül hamid.'' Ey insanlar, sizler Allah'a karşı fakirsiniz, sizler Allah'a muhtaçsınız. Vallahu huvel ganiyül hamid.'' Zengin olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve hamid olan, yani övgüye, der övgüye layık olan ancak ve ancak Allah'tır buyurmuştur. Ve yine Allah Azze ve Celle, ''Ve men yeşkur fe yeşkuru li nefsi.''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 Olandır Allah Subhanahu ve Teala. Allah azze ve celle sıfatlarıyla hamdtır, fiilleriyle, hükümleriyle, adaletiyle ve int düşmanlarından intikam almasıyla hamdtır, övgüye layık olandır ve ihsanıyla, e fazlıyla, lütfuyla kullarına karşı Allah hamdtır, hamd edilmeye, övgüye layık olandır. Allah Subhanahu e ve Teala. Kardeşlerim hamd iki şekildedir. Bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin kullarına ihsanından dolayı ona hamd etmektir ki bu da nedir? Şükürden bir parçadır. Şükürle e, alakalıdır ki bu hamd etme ancak ve ancak kemal sıfatlara sahip olan olana yani ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'ye yapılması gereken bir övgüdür. Ki bu övgüyü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 Hedana lihaza ve ma Allah. Dediler ki Allah'a hamd olsun. <gülüyor> Bine, bize buna hidayete erdiren Allah'a hidayet etsin. Eğer Allah bize hidayet erdirmeseydi biz hidayete eremezdik. Ne diyor? Elhamdülillah. <gülüyor> yani burada nedir? Cennete cennete girmeyle alakalı bir e, hamd etme vardır. Ve yine Allah Azze ve Celle Muminun Suresi 28. ayeti kerimesinde وَقُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Bizi zalim olan e, kavimden kurtaran Allah'a hamd olsun. Bu da nedir? Düşmanlarına karşı e, kendilerini kurtarmalarından ve selamete erdirmelerinden dolayı ne yapıyor? Allah Azze ve Celle hamd ediyor, onu Övüyor. Ve yine Allah Azze ve Celle Gafir Suresi 65. Ayet-i Kerimesinde <gülüyor> Fed'uhu muhlesine lehuddin Elhamdülillahi rabbil alamin Halis bir din Allah'ın olacak şekilde ne yap? İhlaslı bir şekilde Allah'a Dua et. Elhamdülillahi Rabbil alemin hamd. Alemlerin Rabbini olan Allah'adır. Yani bu da nedir? Tevhid nimetine ve ibadeti Yalnız ve yalnız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 Yine Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi El-Mecid ismidir. Şanı yüce olan, övgüye layık olan, yüce ve üstün olan kelimesinde Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de İki yerde Allah azze ve celle'nin El Mecid olduğunu zikretmiştir. Bu ismi kullanmıştır. Birincisi Hud suresi 73. ayet-i kerimesinde Allah azze ve celle ve aleykum ehlel beyti innehu hamidun mecid ehli Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun o hamittir mecittir buyurmuştur. Yine Allah azze ve celle Buruc suresi 14 ve 15. ayet-i kerimesinde ve huvel gafurul vedud zul mecid buyurmuştur Allah azze ve e, celle. Şimdi kardeşlerim bununla alakalı Allah azze ve celle hamitle mecid kelimeleri yine birbirine yakın e, kelimelerdir. Her ikisi de Allah azze ve celle'yi övücü e, sözlerdir, övücü e, isimlerdir. Allah subhanahu ve taala ve Yüceltilmesi gereken ve övülmesi gereken manalarına da gelmektedir. Şimdi e, Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan gelen bir e, rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle e, buyuruyor. Allah Azze ve Cenne buyurdu ki diyor, ben namazı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım diyor. Böyle li abdim ve kulum için istediği vardır, diyor. Ve izâ kâlel-abdu, elhamdülillâhi rabbil âlemin. Kul, elhamdülillâhi rabbil âlemin dediğinde, Allah buyurur ki, hamideni abdi, kulum bana ne yaptı? Hamd etti, beni övdü. Ve izâ kâlel er rahîm Al-Rahman Al-Rahim dediğinde Allah der ki Azze ve Celle etna aliyi abdi kulun beni ne yaptı övdü bana fena etti ve yine mali ki yomittdin dediği zaman Allah der ki diyor metce deniyi abdi rabbi e, kulun beni ne yaptı övdü şanı yüce olan dedi diyor daha sonra kul iyya kana abudu وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ dediğinde Allah der ki bu benimle kulum arasında ve kulum için istediği şey vardır buyurur. Vardır buyurur. Ve yine kul ihdine sıratel müstakim, sıratel lezine ne'mte aleyhim gayril magdubi aleyhim vela dediği zaman işte bu diyor kulum içindir, kuluma istediği vardır, istediği verilir buyurmuştur Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü haber verdiği gibi. Yine kardeşlerim namaza baktığımız zaman hepsi ta baştan sona ne vardır? Hep Allah Azze ve Celle'yi övme vardır. Hep Allah Azze ve Celle'yi temcid etme onu şanının yüce olduğunu ikrar etme vardır. Ve yine e, İbnül Kayyim Rahimahullah diyor ki bu iki kelimenin yani Elhamid ve Elmecid isminin bir arada zikretilmesiyle alakalı ee, menekler e, İbrahim aleyhisselam hakkında diyorlar ki kalu etacibina min onun ailesi hakkında sen diyor Allah'ın emrinden dolayı mı şaşırıyorsun. Rahmetullah ve berekatu aleikum ehlel beyt. Allah'ın rahmeti ve bereketi ailenizin üzerine olsun. Innehu hamidun mecid. Muhakkak ki o övülmeye ve yüceltilmeye, şanı yüce olmaya layıktır, şanı yüce olandır e, buyurarak ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle bu iki ismi yani El-Hamid ve el ismini birlikte zikretmiştir. Ve yine Allah Azze ve Celle e, namazda sonunda nedir? Bu iki şekli de söylemeyi bizlere meşru kılmıştır. Demek ki kardeşlerim El-Hamid ismi, El Habibul müstahik tüm bütün kemal sıfatlarıyla nedir sevilmeyi müstahak olan hak edendir Allah azze ve celle ve el Mecid ismi de her türlü zenginliğin işte kudretin sahibi olan celal ve ikram sahibi olan Allah'tır demektir demiştir emin kayyem e, Rahimullah. Son olarak kardeşlerim Bukhari'de gelen Ebu Hırayra radıyallahu anhudan gelen bir e, rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin yollarda dolanan, yolları böyle yollar üzerinde gezen ve zikir ehlini arayan Melekleri vardır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Azze ve Celle'yi zikreden bir topluluk bulduklarında hemen nida ederler ve derler ki hemen gelin sizin aradığınız şey buradadır derlerdir. Ondan sonra onlar kanatlarıyla birbirlerine şey yaparlar birbirlerini kenetlenirler ve hiçbir boşluk kalmayacak şekilde ta Allah Azze ve Celle'ye kadar dünya semasına kadar çıkarlar. çıkarlar. Ondan sonra Allah Azze ve Celle en iyi bilen olduğu halde derler ki Kullarım ne diyorlar? Derler ki melekler Ya Rabbi seni tesbih ediyorlar. Seni tekbir ediyorlar. Sana hamd ediyorlar ve seni övüyorlar. Allah der ki onlar beni gördüler mi? Melekler der ki La vallahi ma ra'avke Ya Rabbi hayır Vallahi seni görmediler. Allah der ki diyor Keyfe lev ra'avni Eğer beni görselerdi nasıl olurdu? Melekler der ki diyor Ya Rabbi eğer seni görselerdi Seni övmede Senin şanını yüceltmede Daha fazla ibadet ederlerdi. Ve sana daha çok tesbih ederlerdi. Allah der ki diyor, o kullarım benden ne istiyor? Kullar, melekler der ki, ya Rabbi yes'elûnekel cennet. Ya Rabbi senden cennetini istiyorlar. Allah diyor ki, hel ra'avhâ. Onlar cenneti görmüşler mi? Onlar der ki, la vallâhi ya Rabbi ma ra'avhâ. Ya Rabbi hayır. Onlar cenneti görmediler. Peki, fekeyfe lev ennehum ra'avhâ. Şayet onları cennet, şayet onlar Cenneti görselerdi nasıl olurdu? Melekler der ki: "لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا." Onlar eğer cenneti görselerdi daha hırslı bir şekilde çalışırlar ve onları cenneti daha şiddetli bir şekilde isterler ve daha çok ona rağbet ederlerdi. Allah buyurur ki: "Peki onlar neden sığınıyorlar? Neyden sığınıyorlar?" Melekler der ki: "Minen nar ya Rabbi." Onlar ateşten sana sığınıyorlar. Allah der ki: "Diyor. Onlar ateşi görmüşler mi?" Melekler der ki: "Ya Rabbi hayır. Ma rauha ateşi görmediler, cehennemi görmediler." Peki görselerdi nasıl olurdu? Cehennemi görselerdi. Melekler der ki: "Eğer onları görse cehennem, onlar cehennemi görselerdi daha şiddetli bir şekilde ondan kaçar ve daha fazla ondan korkarlardı." Ve Allah Azze ve Celle buyurur ki ben sizi şahit tutuyorum ki ben onları bağışladım. Melekler der ki diyor o meleklerden bir tanesi Ya Rabbi onların içlerinde bir adam vardır ki o sadece oraya bir ihtiyaç için geldi. Bunun üzerine Allah der ki diyor Humul la Onlar öyle bir topluluktur ki aralarında kötü kimseyi Bedbaht kimseyi barındırmazlar, olmaz demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelen e, rivayette. Bu nedir? Hep Allah Azze ve Celle'yi övme, şanını yüc ile alakalı gelen güzel bir rivayettir. Allah hepimize hayır versin. E, onu gerektiği gibi öven, gerektiği gibi her türlü noksan sıfatlardan tesbih edip onu e, hamd eden,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 nasip eyle, rahmetinle, merhametinle, cennetine girdirdiğin kullarından eyle, bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allahümme amin, subhaneke, Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve tuğbü ileyk ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.